Kardeşlerim, muazzez müminler Niçin namaz kılıyoruz? Neden? 80 yaşında bir ihtiyar Sabah kalkar Titreyen ayaklarıyla camiye gelir Kardeşleriyle safta durur Neden bir delikanlı Uçağa yetişecek gibi o ciddiyetle Akşam saatini kurar Sabah Rabbim huzuruna kalkacağım O şuurla yatağına girer Karanlık bir yorgan gibi şehrin üzerine örttüğü zaman Bir genç kız İslam'ın kızı kalkar Ya beni Ademe huzu zinetekum inde kulli mescid Ayetine iktida eder O da üzerine feracesini alır O halde Rabbin huzurunda namazda kıyamda durur Niçin namazkılar insanlar? Müminler neden Allah Teala'nın huzurunda saf saf olurlar? Niçin rükûlerimiz, neden secdelerimiz var? Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Bir muazzam bir muhteşem gün var. Buradaki duruşlarımızı, buradaki oluşlarımızı Kıyamlarımızı oraya taşıyacak, hesaba taşıyacak. Eğer burada Allah Teala'nın huzurunda durursak, mahkemeyi kübra'da, mahşer gününde, dünyada yaptıklarımızın hesabını vermeye Allah size kudret verecek. Yume yakumun nasulirabbil alemin. O gün insanlar alemlerin Rabb'i için kalkarlar, başka bir şey için değil. Eğer bugün dünyada Allah için namaz kılanlar, eğer onun için kıldılarsa, onun rızasını kazanabilme adına secdeleri, rükuları, kıyamları varsa, mahşer gününde o kıyamı oraya taşıyacaklar. Bir de şunun için müminler namaz kılarlar. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Namaz fuhşiyattan, namaz münkerden alıkor. Devamında Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Allah Azze ve Celle'nin sizi anması, sizin onu anmanızdan daha büyüktür. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma bu ayeti tefsir ederken buyuruyorlar ki لَذِكْرُ اللّٰهِ İyaküm bir rahmetihi. Ekberu min yahu Allah Teala'nın sizi rahmetiyle anması, sizin onu itaatle yad etmenizden daha önemlidir. Allah Teala sizi hatırlarsa Allah Azze ve Celle sizin yüreğinize sekinet yağdırır. Sabır yağdırır. Huvellezi enzele sekine fi kulubil mu'minin. Müminler neden namaz kılarlar? Neden 80 yaşında bir ihtiyar titreyen ayaklarıyla camiye gelir? Neden delikanlılar, çocuklar sabah namazı vaktinde biz buradayız ya Rabbi. Alem bütün dünya yataklarına mahkum olsa da biz huzuruna kalkmaya Allahu ekber demeye amadeyiz ya Rabbi. Neden derler? Bir kıyameti düşünürler. Bir de velizikurullahü ekber. Allah seni unutmayacak. Allah seninle beraber olacak. Huvellezî enzele's-sekînete fî kulûbil mü'minîn. Allah'la la sen beraber olursan o seni bırakmayacak. En zor zamanlarda senin yüreğine sekinet indirecek. Sabır yağacak semadan. La kad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'uneka tahta'ş-şecrete fa'alima ma fi kulubihim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam rüya gördüler. Kabe'ye gidecekler. Kabe muazzamının etrafında tavaf edecekler. 1400 sahabi Medine'den yola çıktılar Hudeybiye kadar geldiler Allah Resulü Aleyhisselam orada durdurdular Buradan öteye geçemezsin Dediler Kabe'yi göremezsin Kabe'nin etrafında ben geldim Ya Rabbi diyerek Lebbeyk Allahumme Lebbeyk diyemezsin Dediler Allah Resulü Aleyhisselam orada ağır bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Ömer radıyallahu an yanına geldi. Ya Resulallah'' dedi. La kad sadaka Allahu Rasuluhu ru'ya bil Hani rüya görmüşsün ey Allah'ın Resulü dedi. Neden dönüyoruz ya Resulallah? Neden Kabe'ye gitmiyoruz? Biz geldik ki ya Rabbi demiyoruz. Neden lebbeyk Allahumme lebbeyk demiyor? Dönüyoruz ya Resulallah. Ömer'in ruhunda acılar var. ızrap var. Allah Resulü Aleyhisselam ashabıyla Hudeybiye'de Medine'ye dönüyor. Üzerlerinde ihram olduğu halde oraya gitmişlerdi. Döneceklerdi geriye. Dönerken Allah Azze ve Celle namaz kılan peygambere, ashabına o en zor zamanda inna fetahna leke fethem mubina'' ''Fetih suresini inzal ettiler.'' Yüreklere sekinet yağdı semadan. Ömer bir vakarla dönüyor. alıyorlardı İhramlarını üzerlerinden çıkarmak istemiyorlardı. Ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıkarana kadar dönüyorlardı fakat ufukta Mekke'nin fethini görüyorlardı. Dönüyorlardı fakat Allah Teala onlara Hayber'in fetrini müjdeliyordu. Haribet Hayber Allahu Ekber. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam oradan o 1400 kişiyle Hayber'e gidecek. Yahudi'nin belini kıracak. Allahu Ekber Haribet Hayber. Hayber harab olsun, Allahu Ekber diyecekti Yani o en zor zamanda Allah Teala yüreklere sekinet indirir. Sabır yağar vakar yağar. Vele zikrullahi ekber. Namaz kılıyorsunuz. Allah sizi hatırlasın. Onun için namaz kılıyorsunuz. Hz. İbrahim gibi toplandılar. Sizi ateşe atacaklar. <gülüyor> Yakın bu adamı diyorlar. Yakın bütün Müslümanları diyorlar. Rusya, Amerika Birleşmiş Milletler. Karar çıkardılar. Karadan vuruyorlar. Semadan vuruyorlar. Denizden filolarını gönderiyorlar. Bağdat'ı, Şam'ı, Halebi, Musul'u, Mısır'ı, Arakan'ı, Allahu Ekber diyenlerin şehirlerini yakıyorlar. Ateşe vermişler. Ama siz namazda Allah'ın huzurunda duruyorsunuz. İbrahim oldunuz. Diyorsunuz ki uffillekum ve lima min dunillah size oh, de hutlarınıza da, taptıklarınıza da yu olsun diyorsunuz. Allah sizi bırakmıyor. Semadan yüreğinize vakar geliyor. Sabır geliyor. İbrahim gibi Musul'da direneceksiniz. Bağdat'ta ayakta kalacaksınız. Teslim olmayacaksınız. Şam ümmetin diyeceksiniz. İran'ın mecusilerine bu şehirler, bu yürekler ayakta kaldığı müddetçe çiğnenmeyecek diyecekler وَوْحَيْنَا اِلٰى اُمْ مُوسَا اَنْ اَرْضِعِيهِ فَاِذَا خِفْذَ عَلَيْهِ فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمْ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيهِ Bir anne var. Mısır'da bütün çocukları, bütün erkek yavruları keserler. Firavun'un emri var. Boğazlarını kesiyorlar. Fakat bir ana var. Musa'nın annesi. Allah Teala'nın huzurunda duran bir kadın var. Allah Teala ona emreder, onun yüreğinde bir ilham hali alır evladını, alır Musa'yı denize bırakır. Sandukanın içerisinde o küçücük yavrunun yüreğinde sekinet var. Allah Teala o yüreğe semadan sabır indirir. Hazreti Yunus aleyhisselam balığın karnında Allahu Teala o yüreğe orada sekinet indirir. Warabna ala kulubihim iz kamu fekalu Rabbena Rabbes semawati vel ard. Altı kişiydiler 7 kişiydiler bütün şehir bütün dünya onların karşısındaydı saraya gittiler kralın karşısında Dokyanus'un karşısında durdular Sağımızda kimler solumuzda kimler var Kimler bize sahip çıkar demediler Ey kral sen de bizim gibi bir adamsın sen ilah olamazsın bizim ilahımız yer ve göklerin sahibi Allah ve Celledir dediler. Namaz yürekleri semaya bağlar. Yere çömelirsiniz, göğe yükselirsiniz. Allah'la beraber olursunuz. Allah'la beraber olunca bütün dünya karşınızda olsa ne önemi var ki? Ve <Sessizlik> ekber. Hani Suriye'de yıkılan bir ev, evin içinde çıkan bir kadın. Yüzü, vücudu kan revan içerisinde Yüzünden kanlar boşalıyor O halde yanındakilerine, etrafındakilerine Çarşafın nerede diye soruyor Allah yüreğe sekinet indirirse Enkazın içerisinden Kolunuz, ayaklarınız kırıldığı halde çıkarsınız Her tarafınızdan kanlar akıyor Fakat o an Rabbinizin tesettür emrini düşünür bir İslam kadını Ve sorar erkekler elime tutmasın nerede benim çarşafım diye Sorar çocuklar, sorar ihtiyarlar Camiler yıkılmış, kubbeler yere serilmiş Minarelerden artık allah Ekber duyulmayacak bir ihtiyar yaşı 80 belki 90 parmağını kaldırmış Ey kafirler, ey zalimler 1400 yıldır Ebu Bekirler, Bilaller, Ammarlar, Yasiller Nasıl Ebu Cehillerin önünde yıkılmadıysa Bütün Kur'an-ı Kerimleri yaksanız Bütün camilerimizi yıksanız imanlarımızı şehit etseniz Allah Teala'nın önünde eğilen başlarımız Ona rükû eden müminler Ey Amerika, ey Rus sizin önünüzde eğilmeyecekler Allah yüreğe sekinet indirir <Sessizlik> Kudüs'ün sokaklarında belki Müslümanlar korku nöbetlerine girdiği anlarda çocuklar onlar ellerindeki taşlarla Siyonisi askerlerin üzerine yürürler ve derler ki ey Yahudi Unutma Hayber Hayber ya Yahud. ceyş Muhammed سوف يعود. Unutma ey Yahudi. Peygamber Ali Aleyhisselatu vesselam'ın ordusu Hayber'e nasıl bir izzetle gittiyse Muhammed Ali Aleyhisselatu vesselam'ın gençleri Anadolu'da, Alemi İslam'ın farklı şehirlerinde şimdi camilerde, medreselerde, imam Adib'lerde Ahmetler, Muhammedler Kudüs'e yürüyebilmek için Namazdalar, kıyamdalar, rüküdeler yakın bir zamanda Allah'ın inayetiyle bir buçuk milyarlık alem İslam'ın tekbirlerle Kudüs'e doğru yürüyüşü başlayacaktır Onun için namaz kılıyorsun, onun için cumadasın Peki hocam o sekineti nasıl kazanabiliriz? Şu kadar zamandır namaz kılıyoruz. Neden o kadın o enkazın altından çıkarken çarşafını soran o kadın var ya. 80 yaşında enkazın önünde şahadet parmağını kaldıran Halep'li amca dede var ya. Onun sekineti neden bütün namaz kılanlarda yok? Bedel ödeyeceksin Bedel ödeyip sekineti alacaksın Onun bedeli huşu Eğer huşu varsa Allah Teala Bize de o sekineti verecek Allah-u Ekber dediğiniz zaman Semadan yüreğimize O sekinet yağacak Peki o huşuyu nasıl kazanacaksınız Camiye geliyorsunuz Kırık dökük bir yürekle, gururla, kibirle, makamıyla, mevkisiyle buraya gelenler. Buraya gelirken işini düşünenler, aşını düşünenler buradan huşudan pay alamazlar. Her şeyi dışarıda bırakacak, kapıda bırakacak, Allahu ekber diyecek, bismillah diyecek. Senin adınla Ya Rabbi, kralların, meliklerin, sultanların adıyla değil, senin adınla Ya Rabbi diyecek. Sonra Fatiha'yı bir gün bir tefsirden, başka bir cuma, başka bir tefsirden okuyacak. Namazda neler söylüyorsunuz, halinizi Allah Azze Celle'ye arz ediyorsunuz. O İslam'ın manifestosu, bir tefsire bakacak. Sonra okuduğunuz sureler Zaman zaman değişeceksiniz onları Yeni sureler ezberleyeceksiniz Kurtubi'ye bakacak Razi'ye bakacak Kur'an-ı Hakim'in tamamını Bir tefsirden okuma imkanınız yok Ama en azından Namazda neler söylüyorsunuz Secdeye gidiyorsunuz Ruku'ya gidiyorsunuz Subhan Rabbiyel Ala Subhane Rabbiyel Azim şeyin مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Her şey Allah'ı tesbih ediyor. Rükudesin, dağların tesbihin dinliyorsun. Ağaçlar, kuşlar, denizin dibinde balıklar, onlar da tesbih ediyorlar. Hani bir an önce secdeden kalkayım diye düşünmüyorsun. Rükuda daha fazla kalmak istiyorsun. Oyin min şey'in illa yüsbihu bihamdi ve lakin la teftahuna tesbihahum ve sonra anlamaya başlıyorsun onların tesbihine o kureye kainattaki o muazzam muhteşem kureye sen de katılıyorsun ve sonra önünde peygamber aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiram radıyallahu anhum onun namazdaki huşusunu bize anlatırken Ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli. Peygamber Aleyhisselam'ı gördüm namaz kılıyordu. Wa sadrihi azizun ka azizil min buka Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yüreğinden, sadrından sesler geliyordu. Sanki bir ocağın üzerinde bir tencere kaynıyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam rükûde. Allah Resulü Aleyhisselam secde halinde. Ra'aytu Rasulallah yüslü. Peygamber Aleyhisselam'ı gördüm namaz kılıyordu. Sadrından sesler geliyor. Sanki bir tencere kaynıyordu. Namaz kılıyorsun. Çocuklarınız, etrafınızda olanlar sizin kalbinizi, ruku halinizi, secde halinizi anlatabilecekler mi? Ebubekir Radıyallahu Anhu Efendimiz onun kıyamını anlatıyorlar Fatiha'ya başlayınca Ağlamaktan, gözyaşından Ebu Bekir radıyallahu anh Sesini duyamazdık Abdullah bin Şeddat diyor Semiatu Neşice Umar Camiye geldim meside geldim Devlet Başkanı Ömer namaz kıldırıyordu Kale innemâ eşku bethî ve hüznî ilallah Hazreti Yakup aleyhisselam gibi Oğlunu almışlardı Mihrab yalvarıyor Hüznümü, kederimi sana arz ediyorum ya Rab Ömer bu ayeti okurken ağlıyor Arka saflardan Ömer'in hışkırıklarını duyuyorduk Osman ağlardı radıyallahu anh mihrapta Hani bizim gibi bir an önce namaz bitse Cuma bitse de gitsek işimize Masamızın başında otursak Öyle değildi onlar Huşuyu verdiler Sekineti aldılar Allah onların yüreğine semadan Sekinet indirdi Her biri tek başına bir ordu oldular Yalnız başına bir ümmet oldular Sufyan-ı Sevri'nin namazdaki halini anlatanlar Diyorlar ki Allahu Ekber der namaza başlardı Onu seyredenler bu adam ölecek Yüzü o kadar değişirdi Bir akşamdan sonra farzı kıldı Sünnet namaza başladı secdeye gitti Secdede süfyan o kadar kaldı ki Müezzin yassı ezanını okumaya başlamıştı Kuşlar tesbih ediyor, dağlar taşlar, siz de onların secdede tesbihini duyuyorsunuz, kalıyorsunuz bir başka vakit geliyor. Müezzin ezan Muhammediye başlayınca anlıyorsunuz ki vakit bitti. Allah'la bir irtibat kuruyorsunuz. Ömer bin Abdulaziz devlet başkanı. Yatsı namazını kıldırıyor. Fenzeru zikum naran La yaslaha illa el O cehenneme o şakiler girecek. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, yüz sevilenler girecek. Ömer bin Abdulaziz rahmetullahi aleyh bu ayeti okuyunca gözyaşlarına boğulur. Ömer bin Abdulaziz ağlar, bütün bir mescit ağlar. Mescitte gözyaşları Sel olur. Mescitte inlemeler, feryatlar semaya yükselir. Allah'la berabersiniz. Huşunuz var. Huşuya hazırlık yapıyorsunuz. O ruh o mana ile camiye geliyorsunuz. O mana ile camiye gelince Allah Teala sizin yüreğinize verdiğiniz huşuya karşılık olarak sekinet yağdırıyor semadan. Allah Teala müminleri cennetine koyacak. O cenneti Kur'an-ı buyuruyor ki Müslümanlara öğretti. Müslümanlar o cenneti biliyorlar. Bir alim oyuduhilul cennete taarrafaha lehum. Allah Teala o cenneti size öğretti biliyorsunuz. Cennetin yolunu bulmada ahirette zorlanmayacak müminler Peki Müslümanlar Diyorlar ki hocam Hani etrafımız ateş şemberi Bağdat yanıyor Şam yanıyor Kahire'de Müslümanlar zindanlarda Her yerde analarımızın gözyaşları var Hani nerede cennet Hani Allah Teala bize dünyada cenneti öğretmişti ya Bu ayeti tefsir ederken Kudema'dan bir bir müfessirimiz der ki Allah Teala o cenneti sizin yüreğinize koydu Sekinet semadan yağınca yüreğimizde bir cennet var Bir gece kondu da bir mümin ona da kalır daralmaz Bir zengin namazı yoksa yüreğinde sekinet yok Ondan mahrumsa sarayların villaların içinde daralır o adam İstanbul Boğaz Köprüsü yapılınca ilk köprü yapılır. Bir mühendis var. Dünyanın en meşhur, en büyük mühendislerinden birisi. Köprünün açılış vakti yaklaşır. Mühendis köprüden Boğaz'a atlar, intihar eder. Otel odasına giderler. Neden intihar etti diye polisler araştırıyor. Bir kağıt bulurlar. Der ki, dünyada bütün müzikleri tattım ama onlardan hiçbir haz alamadım ''En son ölüm kaldı. Onu tatmak için buradan kendimi boğaza attım.'' ''Allah Teala yüreklere sekinet indirirse Sümeyye olursunuz, Ammar olursunuz, ekmeğiniz var, soğanınız var ama dünyanın en huzurlu adamısınız. Yıkarlar o şehirlerinizi. Halep yıkılır, Bağdat yıkılır. Anneler çocuklarını cansız bedenlerin ellerini alırlar.'' İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Veren de sen, alan da sensin Allah'ım derler İşte o cennetler yüreklerinizde Allah o cenneti sekinetle yüreğinize indiriyor İşte o zaman müminler der ki Sürgünlerimiz hicret Zindanlar halvet Ölümlerimiz şehadet olursa Ey kafirler Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini durdurabilir misiniz? Bağdat'ı yıkanlar Halep'te çocukları şehit edenler Ey kafirler 1400 yıldır Allah ve Resul davasıyla hesaplaşan Ebu Cehiller, Ebu Cehiller'in çocukları bir milyar 800 milyonluk alemi İslam. Biraz sonra yeniden bu camide onların bir kısmı kalkacaklar. Allah Teala'nın huzurunda kıyama duracaklar. Ya Rabbi! Huşumuzu veriyoruz, sekinet istiyoruz. Ve sonra diyecekler ki o halleriyle bütün sürgünler bize hiç Zindanlar Bize halvettir Ölüm bize şehadettir O manayı O hakikati haykırdığınız zaman işte o zaman Bütün zalimler Allahu Ekber Diyenlerin Namaz kılanların Müminlerin Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın gençlerinin önünde Ebu Cehil gibi Diz çökeceklerdir Çökmeye mahkumdur. Sen huşunu vereceksin. Sekineti alacaksın. Ve le zikrullahi ekber. Allah seni unutmayacak. İbrahim ateşin içinde unutmayan. Balığın karnında Hazreti Yunus'u unutmayan. Mağarada Muhammed Aleyhisselam'ı unutmayan. Allah Azze ve Celle bu asrın ümmetini Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yolundan gidenleri unutmayacak o halde söyleyin inna fetahna leke fethem mubina